eyleme dönüştüğünü gördükten sonra yani birisi olmazsa sahiblerinin de geçersiz geçer olduğunu işte. şimdi ise bir ne dönüştürdüğümüz imanı Kula sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir hadis şerifle yetmiş şey ediyor Kusur be ona şurbeten. Allah Ve adına ki mâtı En aleyası üstüne Allah Adına en aşar silüsi dolan insan ki yetmiş hani 70 küsürdür. Başka bir deyişle 60 küsür fazilesine varır. Çok önemli. Ama hadis-i şerif net ifadesi şu. En üstten seviyesinde la ilahe illallah, en aşağı seviyesindeki ise yoldan insanlara eziyet veren şeydir. İman ister de yani la ilahe illallah ile insanlara eziyet veren şeylerin bu vesaretin. Bakınca bu hadisi i bize anlatmak istediği şu: teki. İman tecezzi edermiş, yani yüzlere paylaşılırmıştır. İman ikinci dikkat edermiş. Az bir kısmını sözü, çok az bir kısmının da fakat umumuyla alakalı La ilahı illa Allah. Asıl bu gösterici iman gitmiş kısır şöyledir. <gülüyor> Allah'a la ilahe illa Allah. Ben üstümü. La ilahe illa Allah'tır. Ben etnasi ise yoldan ezilip veren şeylerin giderilmesi derken ben alt ve üst seviyesi beyan edilmiştir. Bina en eyleme dönüştürürken bu yetmiş bir bir eyleme dönüştürürken bunu yapamamanın menfili gündeme gelmesinde de nasıl bir imanın nakidi olduğunu ancak meselenin kendi bünyesinde anlamamız mümkün. Bunu şöyle misallendiririm ben. Diyan madem ki itikadi, sözlü ve anevi. 70 esaslı taksim. Edilmiş. Bunların her birisinin ya doğrudan doğruya iyi alakası vardır, yani kalp ile alakası vardır. Veya bir kısmının kalp edil ile alakası vardır. Veya geri kalanın ise üçlü yani kalp dil, ve azalar ile doğrudan doğruya alakası vardır. Yani üçlü bir eylemin muhakkak gündeme getirebilmesidir. Ben şöylece size göstereyim. Burada gördüğünüz gibi yetmiş küsur şuur dedik bir imanın baştan sonuna kadar 73 kabul edin adet-i doğrudan doğruya hepsinin kalple bir alakası vardır. Yani itikadi yanı vardır. Ondan sonra belli bir kısmının sadece dil ile ikrarla alakası var, illa tamamının yoktu. Belli bir kısmının da üçlü olarak, kalp, dil ve azalar olarak toptan alakası var. Eğer imanı asıl, ben yani müsbet ve menifi, ispatı ve nakidi şeklinde her bunu şöyle müsallendireyim, en aşağı seviyeden alalım. Tek bir, bir alakayla. Yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi. Bu amel eyleme dönüştürülmezse yoldan eziyet veren bir şeyin giderilmesi neylendir? Azalarla yapılan bir ameldir. Bu amel yapılmazsa ne olur? Ne olur? İmandan ocu yoktur. İmandan ocu yoktur gitmiştir. Peki bu yokluk İslamdan çıkarıyor mu? Hayır. <gülüyor> Hayır. Peki bu ameli işlememe bir mükabul gerektiriyor mu? Yani bir cezayı haklı gerektiriyor mu? Hayır. Yaparsanız bir cezayı, yapmazsanız hiçbir şey yoktur. Ama imanın o cüzü nedir? Şimdi bu amelin, amelin iman tesmiye edilmesinden dolayı sahipleriyle iman isminde müşterek olmaları kayıp anında müsemmanın aslını da nakz mi inanmamız gerekir? Şimdi imandan o cüz gidiyor. Bu cüz gitmiştir. Amel etmediniz mi? İman. Yani amel ederse imanın ispatı var, amel etmezseniz imanın nakide oluyor bu. Yani zıttır onu iptal eder. Ozan şimdi şey demektir nakide. Ha. Bu şimdi İhslan'dan çıkarmıyor. Bir, ikabı da yoktur, onu terk etmekle bir azap, da yoktur. Yaparsanız size derece kazandırıyor, yapmazsanız, o dereceniz kaybolur. Bu asıldır. Şimdi, yoldan insanlara eziyet verecek şeydin, izâlesinin iman tesmiye edilmesi, sâir şu yetmiş küsür şubeyle ile iman isminde bir ortaklığı vardır, değil mi? Müşterektir. Fakat, umum muhakemeye tabi değil, ama umumen bir tek isimde müşterektirler. Amelin yapılmamasıyla ne ithaf var, ne de istihandan çıkmıştır. Ama ucuz noksandır. İlla sahipleriyle iman isminde müşterekliği vardır diyerek. Bunu nakzeden, bozan bir, yani amelsizlikte gündeme gelince, hepsinin bozulmuştu mu kabul edilir hâri? Ama bakın yine hepsini bozan, esas ile bir alakası vardır. O da nedir? Kalbin şu aşağıya kadar uzanan itikadi yönü, Desek ki o adam yoldan insanlara eziyet veren şeyleri izale etmekte imandan olur muymuş? İstihzai yani alay edici, tahdi küçümseyici bir ifadeye girse bu imanı düşürür. Yani doğrudan doğruya itikadı naksediyor. Neden? Bu haberin Allah ve Resulü'nden geldiğine kabul ve bir müşkülat vardır. Doğrudan doğruya itikadi yönüyle merak ederiz. Halbuki amel etmese, onu eyleme dönüştürmese kaybı çok çözü. Yalnız kabul ve itikadi yönden istihza, alay edici, tahkir, küçümseyici bir tavır alırsa bir toptan götürür. Gördüğünüz gibi bütün amellerin Hasireten itikadi yönüyle mutlak bir alakası vardır, kabul gerektiririr. Bunu anladınız değil mi? Bu basit bir şema ama herhalde meseleyi size kavuraktırıyor. İkinci merhalede bir amel getirelim. Diyelim ki içki içme. Birisi tutsa içki içse veya aynı bakta zikredilen hırsızlık yapsa veyahut zina etse, bu üçlü birbiriyle aynı anda yani şu ifadeleri ben kullanırken, yani içki işte şöyle bir falan işte derken, bunun İslam hukukundaki kullanıldığı zemininin varlığı çok önemli. Anlatabildim mi? Şimdi Ebursaid, içki içen, delili getirecek az sonra, ebedi cehennemde kalmaz derken, bunu İslam hukukunun zemininin varlığında söylüyor. Değilse zamanımızda da içki içenlere bunu kullanırsanız sair arızalarının yanında çok kötü ve basit bir netice çıkarır. Bununla şunu demek istiyorum. Zamanımızda içki içenlerin daha ondan evvel birçok müşkülatı var. Bu yani o şeyi alıp da, alıp da İslam hukukunun zeminini bulmadığı bir yerde kullanırsanız arıza çıkarır. Yani içki içenler de yani cennetlik mi Bak şunların haline gibi söz getirir. Bununla neyi demek istedim? Zamanımızda Ramazan geliyor. Namaz kılmadığı halde oruç tutan olur mu? Kıyamet gibi. Değil mi? Ama namaz kıldığı halde oruç tutmaya nadir olsa bile bir özrü vardır muhakkak. Yani mazereti vardır. Neden? Namaz asıldır. Yani namazı olmayan birisinin tuttuğu oruca göre bir muhakemeye tabili mevzuba değildir Bunu dün basit bir şeyle ben izah etmiştim. Yani avami bir hallen birisi geliyor, hocam diyor marketlerde e, inek kıyması buluyorum, üzerinde yazıyor falan, bunu yiyebilir miyim diyor. Bu ne yapıyor? Haram ve helali araştırıyor. Sen de ya bak bu adam haram ve helali araştırıyorsa, hakikaten bir hamaseti diniye, yani bir dini duygusu var demektir. Diyorsun. Ve adama diyorum sen namaz kılıyor musun? Yok diyor. E sen git domuz eti de Ne önemi var ki haram ve helal araştırmanın. Eğer ona değer kazandıracak, onu geçerli kılacak namaz yoksa ondan evvel bunun hiç önemi yoktur. Bu ifadeyi anladınız değil mi? E, İslam hukukunda bir meslele gündeme geldiği zaman o meslelerin zemininin varlığı ve yokluğunu zattır. Değilse size birisi soru sorar. Kıymayı miyim? İçki içen cennete, içki içen ebedi cehennemde kalır mı diye tek bir soru sorsa, senin cevabı ne olacak? Nasr'a göre hayır diyeceksin. Adam hiç namazını gündeme getirmiyor. Bir içkisini gündeme getir Ha ben ebedi cehennemlik değilmişim. karmışım değil, Onun bulunmuş olduğu vahim yeri gösteremediğin gibi adama da boşuna bir ümit vermişliğin dininle oynamasına sebep oluyor. Diniyle oynamasına sebep oluyor. Ee, bu ifadeleri kullanırken dikkat edin. Diyelim ki birisi içki içiyor. Bu da imandan bir cüz müdür? İçmemek yani. İçki içince ne olur? Ocuz mutlak gidiyor. Bu <gülüyor> Yalnız bu giden, nakit dediğimiz, yani bozan şey, külliyen mi bozuyor yoksa sadece onu mu bozuyor? Bunun için onu da tek alırız, tutarız, içki hakkındaki bütün meselelere, yani hukuka bakarız. Allah Resulünec girsallahu aleyhi ve sellem. E, Ebu Zer'in burnu yerde de sürttürse, içki de içse, hırsızlık da yapsa, zina da etse o cennete girecek. Top neyi gösterir? İçki içenin yani İslam dairesinden çıkmadığını. Ama alt zemini anladınız demek? Güzel. Peki yani külliyen toptan iptal değilmiş. Onu iptalmiş konu. Peki bir ithabı gerekiyor mu? Haddin, Evet. İçki iç içtiyse sopa atılır. Heh, kırk sopa atılır. Eğer hırsızlık yaptıysa eli kesilir, zina ettiyse evliyse rejim edilir, bekarsa yüz sopa atılır. Bunun tabi muhteviyatında yine teferruat hükümleri vardır ki o İslam hukukunun cezai kısmına aittir orada. Biz asıllarını şimdi ele alarak devam ediyoruz. Demek ki bu, bir cezası varmış, hak ikame edilmekmiş ama İslam'dan çıkarmış. Fakat içki içkide haram mı olurmuş dese, istiza etse, helalline gitse bu haram değildir gibi, ne olur? Toptan gitmiştir. Neden itikadı zetelemiştir burada? Haberin kabulü ferettim. Bunu anlatabildim değil mi? Heh. Ondan sonra bir merhale bir mertebe daha yukarıya çekelim işi, tam şu dayandığı yere, yani amel, amelin dil ve azalar ile tatbikine dökül, katplen, dillen, azalar ile eyleme dönüştü noktayı şurada birleştiriyoruz. Bakıyor musun Üstad Burada birleşiyorsun şimdi. Neden? Az önceki, az sonraki hadis şerifler size bunu netleştirecek. Birisi namazı terk etse dün namazın imanda ve amel temsil edildiğini gördük. Birisi namazı terk etse bunun hükmü nedir? Şimdi sadece namaz diye bir daire çiziyoruz. Namazı bu sefer ele alıyoruz. <gülüyor> namazı terk eden ne diyor? İfadesi bu. Namazı terk eden kafirdir diyor. Namazı terk eden müşriktir diyor. Namazı terk eden İslam milletinden çıkmıştır diyor. Namazı terk edenin dini yoktur diyor. Namazı terk eden yarın cehennemde Firavun'la, Ubeyb-i Haman'la beraber olacaktır diyor. Dinden ilk terk edilen emanet, <gülüyor> en son terk edilen de namazdır diyor. Kişinin ahirette ilk hesaba çekildiği namaz, eğer bunun hesabından kurtulduysa, Saiblerinin hesabından kurtulur. Bunun hesabından kurtulamadıysa iş bitmiştir. Tabii ben sadece birkaç maddesini zikrettim. Belki İslam hukukunda ticaret hariç, teferruatı olarak aslıyla alakalı bu kadar hükme sahip namazdan başka bir mesele yoktu. Bunun teferruatında bazı münakaşalar var. Onu Allah nasip ederse sadece namazı ele aldığımızda, ben size o risaleyi okuyarak, evet, okutarak notlar düştüre, düş, düşürtebilirim üzerine. Bu şimdi tek hükmü veriyor. Namazı terk eden ne olurmuş? Şirk bitmiştir iş. Bunun münakaşası var mıdır? Burada bitmiştir. Yani üçlü bir eylem istiyor. Nasıl ki kalben namazın Allah ve Resulünden bize emirle gelmiş bir ibadet olduğunu kabul etmeye mecburuz. Bunu itirafa da mecburuz, ikrara Buna amele de mecburuz. Aynen İbn-i el-Cevziye'nin bunun manadaki verdiği misalin tatbiki budur. Yani birisi namazın Allah Resulü tarafından haber verilmiş bir amel olduğunu kabul etse bile Resul emindir. Getirdiği haber doğrudur dese. Haberin muktizasınca hareket etmesi burada o iş bitmiştir. Namazı terk edenin cezası var mıdır? Evet. Ama bakın cezanın adını koyuyor. Nasıl bir ceza? Neden? Nasıl anlıyoruz? Sairlerinin de haddi var. Mesela namazı terk eden öldürülür. Bir Müslümanı öldürene de kısası uygulanırken öldürme vardır. Değil mi? Daha başka bir şey için de öldürme cezası. İçkiyi biraz ileri gitti mi bir kere içince sopalanır, iki kere içince sopalanır, üç kere içince sopalanır, Dörtte mi o adam? Öldürülür. Tirmiz'deki hadis-i şerifte. O muhteviyatındaki hükmüdür. Namazı terk eden de öldürülür ama <gülüyor> Aynen e, birisinin öldürenin öldürüldüğü gibi değil. Evet. Aynen zina eden birisinin rejim edilerek öldürüldüğü gibi değil. Neden? Zina eden birisi evli olsa rejim etmek için getirsen tövbeye davet edilir mi? Hayır. Hayır. Tövbesi Allah'la kendi arasındadır. O zaman davet edilse tamam ben tövbe ettim bir daha bunu yapmayacağım. Bana hak itham etmeyin dese geçerli midir bu? Hayır. Sen tövbe et, Rabbinle senin arandadır. Ama sana hak ikham Hırsız gelse ben tövbe ettim elimi kesmeyin. Yok. Sen tövbe ede dur. Elin gidecektir. Kısası da aynı şeye tabidir. Ben öldürmeyin falan tövbe ettim diyemez. Kısasın farklılığı şudur, Eğer maktulun, öldürenin velisi onu bağışlar, affederse, ben affettim, bunu öldürmeyin, Tamam mı? Veyahut e, fidyeyle bunu halledelim, veyahut fidye de almıyorum diye deme hakkına sahiptir. Ama namaza gelince, namaz için öldürülen tevbeye davet edilir. Tevbe ediyor musun? Etmiyor musun? Tevbe ediyorum demesi, namazı kılmasıdır. Çünkü, feintabu, ve kıyamu salate ve atevu zekate fe ihvanikum fi'd şirkten dönerler namazı kılarlarsa onların tövbelerinin alameti neymiş namaz kılmadı tövbe ettim derse o adama dokunulmaz çünkü namazı terk ederek öldürülenin katli dendir. yani mürtet olaraktır kefareten günahına bedel olarak öldürülme değildir Şimdi bunu sair meselelerle toptan alakalandırabilirsiniz. Bununla ben size şunu anlattım. Herhangi bir mesele, madem ki insandan sudur eden düşünce, fikir, söz ve amel, ibadet eylemi içerisinde muhteviyatındaki cüzlerdir dedik. O her cüzün imanla bir neyi vardır? Kesinlikle. Alakası vardır. İmanın eyleme dönüşü tasdik üçlüdür. Eyleme dönüştürdüysen imanın ispatıdır. Aksi olduysa imanın neydir? Nakizidir. Yani bozan bir esastır. Ama bu bozma nasıldır? Her cüzde şöyle yetmiş küsür tane çizgiçidir. Hepsine bir amel adı koyun. Hepsini kendi bünyesinde ele almakla mükellefsin. Değilse umum manada alıp bir amelle imanın, iman isminin nakzedilmesi külliyen nakzedilmesi manasında değildir her zaman. Ama namaza geldiğiniz zaman iş bitiyor. Ve orada bunu durduruyor. Bu neyi gösterir? Her ameli kendi bünyesinde, kendisi hakkında varid olan naslarla kitap ve sünnette dair hükümlerle ispat edersiniz. Değilse, aha tamam, içki içenin imanı içerken başının üstüne gider. Hah iman çıkmıştı. Külliyen mi? Ondan sonra yanlış muhakemelere. Onun için bu tip insanlara benim katmerli bir cahil demekten maada cesur ismini kullanmam bundan dair. Anlatabilirim değil mi? Heh. Öyleyse üçlü rükün ile eyleme dönüştürdüğümüz iman silsilesi 70 küsur şurdaymış. Anlatabilirim. Bu 70 küsur demek illa 71-72 yetmiş yetmişki olduğuna mı delalet ediyor? Hayır. Arapçada bu ifadeler çoktur. Ben günde yetmiş kere tövbe ediyorum diyor Allah Resulü. Bu bir çokluk ifadesidir. Heh. Yani sen siddin senede okusan adam olmazsın tabiri. Yani 60 senede okusan adam olmazsın tabiri. Yani illa 60 sene okusa da bu olmaz değil. Ne kadar okursan oku sen adam olmazsın tipindedir. Ee, ibadeti biz tarif ederken de baştan ele aldınız. İnsan hayatındaki eyleme döktüğü her şey hareket olarak, söz, söz olarak, fikir olarak ondan sözü eden her şey ibadet dedi Bunun bir seni yaratan ilaha takdimi, ondan gayrına bir takdimi vardır. Yani bunların hepsi aynı anda iman adını da alır. benim mi? Madem dindendir, madem ibadettir, Allah'a... Çünkü bizim şu üçlü eylemimiz, kar, dil ve azalarla eyleme dökülen bir ya düşünce olur, ya söz olur veyahut da amel olur. Anladınız değil mi? Yani tasdik manasında olan imanın eyleme dönüştürülmesi için üçlü bir rükün gerekirmiş. O neymiş? Dil, dil, kalp, il, kalp. Il, Önce kalp. Kalp asıl olarak kalp gidiyor dil, hepsinde. Kalp yani el itikadu bil kalp. Kalbi bir itikad. Bu kalbin tasdiki. İki, dil, il, ikrar. Bu da dilin tasdikidir. Azalan, amel. Azalarla ameldir. Bu da azaların tasdikiymiş. <Gülüyor> Bu eyleme dönüştürme, 70 küsür şube değirmiş. En adasi neymiş önemli olan bu, la ilaha illallah'tır. En ednası da insanlara eziyet verecek şeylerin giderilmesidir, yoldan giderilmesidir. Ve her amelin amelin menfiliğinde yani ademut, ademut tasdik, tasdiki gerçekleşmediği yerde İnsanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi nedir? Tasdik. Aksi teklip. Çünkü tasdikin zıttı tekliptir. Yani iman oluyor ve bunun zıttı da yalanlama. Yalanlama şimdi lügat manasıdır. Ama ıstırahta iman gibi kullandığımız nedir? Küfürdür. Yani imanın nakidi olan her şey nedir? küfürle tesmih edilebilinir. Tekzip manasında, amelsizlik manasında, yani eş müteradif manalı bu kelimelerle tesmih edilebilinir. Nasıl ki başından sonuna kadar iman diyoruz, ispatı yönüyle, eyleme dökülüşü yönüyle, aksine de aynı kelimeyi kullanmamız mümkündür. Ama bu kelime halk tarafından çok hassas, yani ince yönleriyle ayırt edilemediği için, Kullanmada biraz biraz fazlaca dikkat etmeliyiz. Anlaşıldı. Şimdi burada imana imana eş manada umuman kullanılan bir ifade daha var. Bunun adı, bu nedir? Bu nedir? İslam. Hmm. İmana eş manada kullanılan bir kelime daha var. Bu da neymiş? İslam. İlk kullandığımız yer neredeydi İslam kelimesini? Sohbetlerimiz istikametinde. İslam'ı ilk kullandığımız yer neredeydi? Evet, Araplar biz iman ettik deyince Allah Resulüne de ki onlara iman etmediniz ama Müslüman olduk deyiniz Ha Burada eş manada değil de sanki zıt muhalif bir manada başka bir eylemin adıymış gibi zikredildi. Bunun için bizim İslam'ı önce anlatmamız gerekiyor. İslam kelime olarak İslam kelime olarak selimedir. Yani bir işten ayıptan selime, minel ayibi dediğimiz zaman ayıptan salim kaldı. Ve teberri manası da verir. Uzak kaldı. Bunu anlatabildim mi İslam'a? Bunu daha derli toplu verebilirim sonra da. İslam'ın kelime olarak yani türediği Selime'dir. Selime minel ayibi ayıptan beri oldu. Esleme bu fiil yani Selime el ayibi bu kelime Sülasil mücerredte kullanılır. Ama bunu mescitlere aldığınız zaman Eslem'e aynen emine, amene şeklinde getirdiğinde Eslem'e teslim oldu manasındadır. Yani Selim'e lazım bir fiil oluyor ayıptan beri oldu deyince. Ama Eslem'e birini salim kılmak tipinde ele alınıyor. Ve bu Eslem'e teslim oldu. Bunu da ayet-i kerimeyle şöyle biz ifade ifadeleştiriyoruz buharide. İvqade İf be hurabhu eslim. Rabbione dedi ki kime İbrahim'e. Rabbione dedi ki eslim teslim oldum dedi. O da eslimülirab bil alemin ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. Bunu anladınız mı? Biraz daha ileriye götürüyoruz İslam el İslam bi ma'anal istislam İslam'dan maksat teslim olma emirlere inkiyat duyma nehilere inkiyat duyma manasındadır yani isim olarak İslam teslim olmadır müsemma olarak neymiş bunu yazın emirleri yapmak nehilerden sakınmaktır bunu anlatabildim mi İslam emirleri yerine getirmek nehilerden sakınmaktır. İsim ve müsemma uygunluğu nasıl olur bunda? Yani birisi ben Müslümanım dediği halde Allah şunu emrediyor dediğinizde o emre imtisal etmiyorsa Müslüman. şunu yasaklıyor deyip ondan sakınmıyorsa teslimiyet yok. Bunu anlatabildim mi? Çünkü İslam bi istislam teslim olma manasındadır. Bununla şu çıkıyor şimdi. İman, tasdik, İslam, teslim manasındadır. İman, tasdik, doğrulama, İslam, teslim manasındadır. Buraya kadar anlattınız. Şimdi bunu biz dönerim geriye. Şer'i ifadelerle Şer'î nastarla bu kelimelere yüklenilen manayı bulmaya çalışıyor. İslam'ı kastediyorum şu an hasiletten yani. Bu kelimeye yüklenilen manayı bulalım. Çünkü bazen bakıyorsunuz ki iman ve İslam muhteriyatında değişik şeyleri tarif olarak taşıyor. Bazen de aynı şeylere verilen iki isim oluyor. Yani tek manaya delalet eden iki isim oluyor. Bunun içinde Cibril hadisini zannedersem hemen hemen hepiniz okumuşunuzdur. Ebu Hureyre'den, İbni Ömer'den, Ömer İbnül Hattab'dan bir hayli sahabeden gelen Cibril hadisi vardır. E bu mevzuda Cibril hadisini baştan sonuna kadar okur, istediğiniz gibi alakalandırdığınız yerleri sadece naklederdiniz. Cibril hadisinin başı ben beyaz elbiseli, simsiyah saçlı, üzerinde hiç yolculuk alameti olmayan, ve hiçbirimizin de tanımadığı yani yakınlardan birisi değil üzerinde yolculuk al alameti olmayan birisi ne demek yakından demektir ha. ama hiçbirimiz de tanımıyor yakınlardan olsaydı tanırdı diyor. geldi Allah Resulü'nün dizlerinin dibine oturdu diz çökerek ellerini böyle diz kapakların üzerine koydu ve dedi ki Muhammed bana İslam'dan haber ver ondan haber ver. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başlıyor. İslam'ın tarifi olarak aynen bizim bildiğimiz İslam'ın şartlarını sayıyor. Yani Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı kılman, zekatı vermen, orucu tutman, hacca gitmendir diyor. Akabinde doğru söyledin diyor. Ömer diyor ki radıyallahu anh'ı taaccüb ettik bilmeyen birisiymiş gibi soruyordu ve sonra da bilip de imtihan eden birisiymiş gibi doğru dedin diyordu. Diyor. Akabinde peki bana imandan haber ver dedi. Diyor. Allah Resulü de imanın tarifinde aynen bizim bildiğimiz şu imanın şartlarını sayıyor. Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullere iman, Kadir. kadere iman, hayır ve şerimliğin Allah'tan olduğuna ve öldükten sonra dirilmeye iman aldı şartı sayıyor bunun akabinde iki sual daha var birisi ihsan hakkında birisi de kıyamet alametler hakkında o mevzumuzun dışında akabinde bizi kendi aramızda bir şeye daldı baktık kayboldu yok oldu birdenbire diyor o adam soruyu soran Allah Resulü diyor ki bildiniz mi bu kimdi soruyu soran Allah Resulü. Çünkü daha sanki sorduğu soruların e, yağ alınmamış gibi bir hal içerisinde onun kim olduğunu bilinmesi gerekiyormuş havasında Allah Resulü bildiniz mi o kimdi diyor. Ömer diyor ki Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye geldi cibrildi. Size dininizi öğretmeye geldi. Bu hadiste ne görüyoruz? İslam ve iman tek manaya delalet eden iki kelime. Yani din kelimesinin esası neymiş? Dini tarif ettiğimizde tarif etmemiz için bu iki İslam'ın ve imanın şartını zikretmemiz gerekiyor. Çünkü size dininizi öğretmeye geldi diyor. Bunu anlatabildin mi? Ha. Din kelimesinin kelime olarak manasını biliyor musunuz? <gülüyor> da ne yediği mı? Da ne yediği Boyun eğdi, itaat etti, sevdi, saygı duydu manasındadır. Aynen abede, elehe ve da aynı manayı taşır. Anlatabildin mi? Ha. Şimdi siz. İleride biraz daha teferratı gelecek. İslam dini denildiğinizde, avamın size naklederek getirdiği babalarınızın, dedelerinizin avamdan da öte ilim ehli bilinenlerin size bunu nasıl tanıttığını biliyorsunuz. İslam dini denince Allah'ın Hazreti Muhammed'e sahiplerinden gayrı bir dini indirdiği bir dinin adı olarak mı anlıyorsunuz? Öyle anlatıyorlar. Öyle anlatıyorlar. Halbuki bu değil. İslam dini denildiği zaman, emirlere teslim olan bir eylem adıdır bu. Çünkü Adem'den Peygamberimize kadar farklı dinler adı altında sikredilmesine rağmen Allah'ın dininin tek adı vardır, o da İslam dinidir. Yani tevhid dinidir. İbrahim'in dininin adı neydi? وَهُوَ سَمَّقُمُ الْمُسْلِمِينَ Size Müslüman adını takan oydu İbrahim'in dini de İslam'dı. Musa'nın dini de aynı dinde İsa'nın dini de aynıydı, Hazreti Muhammed'in dini de aynıydı. Dinin izahında, yani din kelimesinin yani eşit manada kullanıldığı şey, mevzusuna geçtiğimiz zaman bunu teferruat ile anlayacaksınız. İslam dini denildiğinde emirlere teslim olunan, nehilerden sakınılan eylem demektir. Ve ondan diyor, وَاِذْقَالَ لَهُ رَبِّهُ أَسْلِمْ وَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona, yani Rabbine teslim ol dediğinde, o da evet ben alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. anladınız buraya kadar olanı? Demek ki İslam denilince İslam'ın şartları belli, iman denilince imanın şartları Cibril hadisini gündeme getiriyoruz. Sonunda ise Allah Resulü'nün buyurduğu gibi o Cibril size dininizi öğretmeye geldi diyor. Demek ki İslam ve iman, tek manaya delalet eden iki kelimeymiş. Bu sefer ikisinin toptan muhteviyat olarak da bir olduğunu gösteren deliller var. Bunu anlatabildim mi? İsim olarak İslam, muhteviyatında İslam'ın şartları, kelime-i namaz, zekat, oruç, had ediliyor. İman denilince muhteviyatında imanın şartları, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, Resullara iman sayıyor. Ayrıyeten bir de Abdukays kabilesinin hadisi diye bir hadis vardır. Abdukays kabilesinin hadisi diye bir hadis vardır. Ha. Bu da Bukhari'de zekat, iman, Müslüm'de, iman kitabında geçen bir hadistir. Sahileri de var fakat ben hasretten bunu ikisini zikrediyorum. Yani rahatlıkla bulabileceğiniz bir kaynaktır. Abdukays kabilesinin elçileri Allah Resulü'ne gelirler. İbn-i Abbas naklediyor. Diyorlar ki, Allah'ın Resulü biz size sadece haram olan aylarda gelebiliyoruz. Yani harbin haram olduğu aylarda. Zira sizinle bizim aramızda Mudar kabilesi denilen kafir bir kabile var. Onlardan korkuyoruz bize sataşmalarından. Ve size haram olan aylarda, harbin haram olduğu aylarda Mekkeli müşrikler, Hicaz Arapları bile dört ayda her etmenin haram olduğuna inanırlardı ve ona hürmet gösterirlerdi. Bina enali bize öyle şeyler öğret ki özlü özlü olsun böyle onu yaptığımızda cennete girelim. Arkada bıraktıklarımız bizi, bizi buraya yollayanlara da öğrettiğimizden amel edince onlar da cennete girsin. Ve Allah Resulü diyor ki size dört şeye emri diyorum. Ve dört şeyden de nehy ediyorum diyor. Ve size ''Tek olan Allah'a iman etmenizi emrediyorum.'' Diyor. Tek olan Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Diyor. Hemen akabinde soran çıkmayınca ''Allah'a iman nedir? Nasıldır?'' falan diye ki öğretme üslubudur vallahi Allah ''Bildiniz mi Allah'a iman nedir?'' Yani sormanız gerekir daha bu ki ''Bildiniz mi Allah'a iman ne demektir?'' Ve kendisi anlatıyor bu sefer. Allah'a imanı anlatırken de Allah'tan başka ilah olmadığına Muhammed'in onun Resulü olduğuna namazı kılmanız, zekatı vermeniz diye sayıyor. Aynen İslam'ın tarifinde zikrettiği şartları burada zikrediyor. Yani Allah'a iman denince imanın şartları, İslam'ın şartları ayrı ayrı cetvel halinde zikredildi. Ama Abdukays kabilesinin Sorduğu soruya günahen imanı anlatırken de İslam'ın şartlarını Allah'a imanın tarifinde kullandı. Bunu anladınız mı? Ha, yani imanın şartları Allah'a imandır diye sayıyorsunuz. Peki Allah'a iman nedir denildiğinde? Aynen İslam'ın şartlarını Allah'a imanın tarifinde zikrediyorsunuz. Peki burada ne oluyor? Aynı manada kullanılıyor. Anlaşıldı mı? İman ve İslam aynı manada kullanılıyor. Yalnız aynı manada kullanılırken umuman hepsini şümulüne alıyor. Fakat iman ve İslam diye eyleme dönüştürüldüğü noktada el alınınca, iman sadece kalbi tasdike deniliyor. İslam ise dil ile ikrar, azalar ile amele tesmiye ediliyor. Bunun için İslam umum manada denildiğinde imanın muhteviyatı nedir? içindedir. İman umum manada zikredilirse İslam i̇çin. muhteviyatındadır. Yalnız ikisi ayrı ayrı şeylere isim verilirse onu not edebilirsiniz. İnşallah hemen İman ile İslam arasındaki farkın beyanı. İman ile İslam arasındaki farka gelince, isimlerin farklı olduğu gibi delalet ettikleri manada farklı mıdır? Yoksa isimler farklı, delalet ettikleri mana tek midir? Bu soruyu getiriyor. Bütün bu izahı eğer birbirine alaka kurmadan nakledecek olursa. Bunun cevabını az önce aldınız. Değil mi? Yani iman ile İslam arasındaki fark, isimler farklı ama delalet ettikleri mananın bazen aynı olduğu veya isimler farklı, delalet ettikleri mana aynı oluyor bazen. Öyle mi? Bu iki isim yani iman ve İslam kelimeleri münafıkta farklı, Müslümanda ise tek manaya delalet eden iki kelime oluyor. Bu ifadeyi yazın. Bu iki isim, yani iman ve İslam kelimeleri münafıkta farklı. Müslümanda ise tek manaya delalet eden iki kelimedir. O Arapları iman ettikçe e, e, ayetiyle bağdaştıracaksınız. Zira münafıkın dil ile ikrarı ve cevari ile ameline İslam denilmiştir. Çünkü kalben tasdik etmediği halde, dil ile ikrar eden, azalar ile amel edene ne denilir ki bu münafıktır? Bunun ameline İslam deniliyor. İslam ne oluyor münafıkta? Farklı manaya geliyor. burada da delil şu ayeti kelimeyi getirmişiz. اِذَا جَاَكَ الْمُنَافِقُونَ Ey Resulun! Münafıklar sana geldiklerinde قَالُوا نَشْهَدُوا اِنَّكَ الَرَسُولُّٰهُ şahadet ederiz ki sen Allah'ın resulüsün derler. Vallahu Allahu ya'lemu inneke le rasul. Allah da biliyor ki elbette sen kendisinin resulüsün. Vu Allahu yashhadu enel munaafiqun Allah şüphesiz münafıkların yalancı olduğuna şahitlik eder. Çünkü ittahadu imanahum cünneten fasaddu an sabilillah. Çünkü onlar yeminlerini kalkan yapıp, insanları Allah yolundan saptırıyorlar. Harfi konum bir ve iki. Anladınız değil mi? Ha, i̇man ile İslam kelimesi arasındaki fark. Bazen tek manaya delalet eden iki kelime oluyor. Öyle mi? Yani isimler farklı, delalet ettikleri mana aynı oluyor. Hı? Bazen tek şeyin adı altında ama bu iki ismin ayrıldığı yer İslam denilince münafığa Müslüman denildiğinde kalp kalbi itikadın yokluğu dil ile ikrar azaların ameli demek Ama şunu iyi anlayın İslam deyip umum manada zikrederseniz iman bunun neyindeymiş muhteviyatında. İman deyip umum manada bunu söylerseniz İslam bunun muhteviyatındadır. Anlaşıldı. Herhalde araka iyi bitirin. Öyle <gülüyor> mi? Onu yürüyorsanız Tamam, Bunu da kendiniz kaybedersiniz. kaybedersiniz. Buradan bir şey geldi aklıma. İslam'ın sayarken namazla birlikte oruç ve hacı saydık, zekat saydık. Ama oruç, ve zekat neden çıkar? İşte oruç değil müstakil alacağız de takdir. Aslında müstakil. Ama çağır? Cibril hadisinde İslam'dan sayıldı. Tabii İslam. Ay, sayıldı. İmandan da sayıldı 70 kişi. İslam'ı eş manada kullandık mı, hepsinin adı. Mesela gelecek. El-müslimü men seleme'l-müslimun min saniyi ve dedi. Müslüman, Müslüman elinden ve dilinden emin olunan. Ama Cibril hadisinde biliyoruz ki tamam. O değil, var. Asıl lafzi. E, Cibril hadisinde 5 şart var. İmanda da 6 değil mi? On evet. bir eder yetmiş küsür diyor bizim sıraladıklarımız. Evet. Bunlar evet. esas oluyor. Evet. Esas dediğiniz zaman bakın kitaplara iman. Evet. Tek aldım. Kitaplara iman derken bir cins isimler geliyor. Değil mi? Evet. Hangi kitap? Evet. Allah'ın indiriydiği kitapları kast ediyor. Ondan sonra diyoruz Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an diyoruz. Evet. Teker teker imanı eyleme dökerken, Kur'an'daki imanı eyleme döküşümüzde Tevrat aynı mı? Tevrat'a sadece biz ilahi bir kitap, vahiy olarak geldiğine inanıyoruz. Ama Kur'an yani ilahi bir kitap olduğuna inandığımız gibi eylemi de bizim için inandır. Peki kitabın içinde neler var? Hı -hı. Az önce İstanbul'ya saydıklarımızın hepsi bunun içinde değil mi? Hepsi sanki birbirinin içine giriftir. Ve çok dikkatli yaklaşmakla anlamak gerekir. Resullere iman deyince aynı tahlile tabi tut. Resuller onun manada hı hı. Adem'den peygamberimize kadar gelmiş bütün Resullere iman. Ama teker teker ele alınca Resule imanda imanımızı eyleme dökerken, yani itikadi, itirari ve ameli eyleme dökerken, Hazreti Muhammed'e olan imanla İsa'ya olan imanı aynı şekilde eyleme döken, mümkün müdür? İsa'nın imanı dir yani yine diyor olduğunu kabul etmemizdir böyle mi ha. ama Hazreti Muhammed'e olan imanımızın eylemi hı hı. Peki bu da sünneti getiriyor Kur'an'ı beraberinde veul iman ondanlu olan bir sağlamasını yapma imkanına sahip değildir nekadar ki birileri bir şeyler toplayarak geldi, doğru oldu kanatını döktü yani. Onu da söyleceğim. Akşam kafse gideceksin. Onu senin ederim sen. Ama ay ay yanlış. Yani, kim olursa olsun herhangi birisini yakasından yakış. Bunu neye göre yapıyorsun? Ayhan'dan mı geçti kafseye? Ayhan'dan geçtiyse demek, mi? <gülüyor> ayhan herhalde öğrenemaz <olanamaz> diyor. Ne demek? Ayhan'ı yakasından tut. ...niye göre böyle amel diyorsun diye onu sorguya çeker. Ee, ne cevap bulursun ayağından? Her anda Heh. ben hep arkadaşı görüyorum. Ben Heh. Mustafa'dan gördüm. Heh. Peki. Mustafa da aynı şekilde... O zaman onu sorgula bak, niye böyle yapıyorsun diye. Yani kocaman bir müste olması gerekiyor Mustafa. Evet. Bununla evet. sende ne uyandırmak... Açılıyor bana. Heh. Bununla evet. sende ne uyandırmak istiyorum ben? Evet. Yani daha çok, en çok merak ettiğin, yani çıksan bir düğünün de... E evet, bu hareketinde ben, ben sende ne uyandırmak istiyorum? Bu amirim burdadır, bu amirim burdadır diye teker tekerse de bunların kaynaklarıyla en azından Türkçesini, Türkçesini gösterebilir. Kur'an-ı Kerim'de yapılmış. Neredeyse, hadiste veya, yani ayette veya hadiste, nerede olup buradayız. Ama senin o kelli dedi müftü dediğin adamlar, bir namazı tek düzen alıp selamına kadar dahi anlatamazlar. Bunu da denemen gerekir. Hatta gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi ayet birçok meseleyi üstte hazır, 4 altında da onun Türkçe'si yani, ve kaynakların rakamları, kitapların adıyla beraber zikrede, metinler üstte bir Arapça'da, isteyen doğrudan da bir metne denir acayip der tercüme ile arasında bir imkili var mı diye bu sağlamayı da yapma imkanına sahiptir. Aferin. Namazı baştan sonuna kadar ispat edecekler. Belki değil bak şimdi. Aferin. Doğru ve yanlış da senin ölçün ne Doğru Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine dayana olandır. Onun haricindeki her şey yanlış. Bize sormayacak. Böyle yapan İlk de sensin, turgulamalısın. Ben şu ana kadar böyle namaz kıldım. Ama neye dayanarak? Hiç araştırmadım. En basit Babama şu an. Babama sıkıldı, sıkıldıysa, Demek ki bu dedelerin. Şu an rastgele birisi gelse senden. ve bana on milyon üç verir misin? Bir daha haftaya kadardır sen. Verir misin? Ben vermesin. Rastgele efenden, dedenden bir şeyler nakledim. E nasıl doğruluğuna iknaim olduğunda hemen yapmaya başladın. Hemen sevmek, güvenmek başka bir şeydi. Dinini, ebedi hayatını emanet etmek başka bir şeydir. Kitapları yazıyorlar hocam yani, o kadar da rastgele değil gibi bir ciddi. Kitap tutmuş, <gülüyor> belki <gülüyor> kaç yüz bin lira Kitapların vermiş, Kitapların da cevabını verdim. Yani. Doğru olan, Allah'ın kitabına dayanan Peygamberin sünnetine dayanan. Tabi o bir kitapta yani. yazması değildi. Eğer bir şey bir kitapta yazarsa, onun <gülüyor> doğruluğuna 3 metrik bu doğrultuda. Şimdi altı, tabiyle, tabiyle, tabiyle, e şimdi de, tab yok yani. Tefsirde ne ay bir şey yoktu. Hmm? Ramaz, evet. Nadis, yok. Namazlarda yani şey evet. hadis dair bir şey yok. Çıkaramaz Ona da ona soracaksın işte en kesin delil senin için budur. Ondan bunu kasten böyle dedim. Yani daha ileride gelecek soruları önceden tespit ettiğim için. Çünkü bu gibi sohbeti ilk defa yapmıyorum. Ve üslubum size, size göre farklı bir üslubtu. Bunun da farkındayım. Ama sizi iterek sizin doğruyu öğrenmenizi sağlamak çalışıyorum. Benim veyahut birilerinin bu doğrudur diyerek onun doğruluğu kanaatine sahip olmamanız gerekir. Şimdi o işte kabadayı dediklerin en üst seviyesini yakalayabilirim. Kimse bunun yakasından tutacaksın. Hocam biz bunu neden buna göre yapıyoruz? İlla hemen anında da her şey için sıkıştırma. Biz neden bunu yapıyoruz? Bir mesela al. Onun Allah dilinden Allah yani yaz. Bir dahaki güne başka birisini, birisini bir başka birisine. Böyle bir sorgulamaya git bakalım onlar bile güya senelerce öğrendiklerini, senelerdir öğrettiklerini senelerdir tatbik ettiklerini biliyorlar. Yani. Herhalde sana tek salık verecekleri şey Ömer Nasuh'u bilmenin ilmihalidir. Başka bir şey değildir. Onu beş yaşındaki bir çocuk da Hocayla şu çocuğun arasında bir fark olması gerekmez. Her hocalık Ömer Nasuh'u bilmenin ilmihaliyle ise yine hocam oradan biraz da ben bu vazifeye devam edeyim. Kaldı ki onu bile sana takdim ederse her söylenilen sözün arkasında dayanağı ya bir ayet ya da bir hadis olmalı. Eğer dininse buna önem veriyorsan, ki gerekir, güzel bir not defteri, bir, bir, bir kalem hemen sorgulamaya başlamaksın. En geçen... Şimdi, e, şimdi sen daha, geçen dedi, daha Bak daha hala e, neyi tespit ettiğini, yani e, tespit ettiğini bilmiyorsun sana şu ana kadar kıldığını yanlış olduğunu kim söyledi? Hayır, Bak ben diyebilirim ama demedim. Sen şimdi bunu kendi gayretinle araştırmaya gideceksin. Şu ana kadar kimler sana dinini öğretiyor olur? bilgisiyle sen yürüyormuşsun. Bunu önce bir tespit edeceksin. Bilmi, halde, kitaplar, namazını, şimdi, doğru, olsa, doğru, olsa, doğru. Kitap ve sünnete dayanandasın. Yo maksadı anlatabildim mi, ne yapmam gerektiğini değilse ben de açarım o kitabı sana, namaz başından sonuna kadar böyle deklerim. Türkçe bilen herkes o kitabı da okuy okuyabiliyorlar. Biz bütün ibadetlerimizi Allah'a, O'nun kitabına, Resulüne ve sünnetine uygulayalım. İbadetin adı da zaten budur yani. Allah'ın ve Resulünün emrettiği gibi Allah'a kul olmanca azıcıklar. Değilse o ibadetlikten çıkar. De şu an bizim Türk toplumunun kılmış olduğu namazda, kasteten 23 yerden en en mühim meseleler, üç tanesi de iptal edebilecek seviyede, baba'dan, dede'den, ebe'den önlenen namaz. Ve yani üç mesele vardır ki namazı toptan iptal eder. Kim diyor? İnsanlar diyor. İnsanlar mı? Bu üçte mi? İnsanlar da desem yani daha, bir daha mesela, makul bir soru olur. Bir ülkelerde aynen Türkiye gibi bir e, farkı Türkiye'de yok ki. Türkiye'de kıldığım namaz gibi Pakistan'da da kılınmış. <gülüyor> Arabistan'da, Suyat'ta, Mesudan'la, bir biraz daha farklı. Benim kıldığım yok. namaz gibi Pakistan'da da kılıyorlar. Hı -hı. Hindistan'da da kılıyorlar. Yani oluyor yani, kılınıyorlar. O zaman fertlendi. Aynen sizin kıldığınız gibi kılanlar var mı? Var veya yok. <gülüyor> ne kazandırılır mahiyet hakkında? Eğer bir şeyin doğruluğunu... Onu yapanların ile ispat edersek, küfrün doğruluğunu ispat etmek çok kolay. Anlamamızda ölçü bu olmamalı. Yaptığımız bir şeyin sağlaması kitap ve sünnetle mümkün Onu ne kadar yapanın olduğu değildir. Kur'an-ı Kerim'de قَلِلُمْ مِنْ اِبَادِيَ شَكُورُ ''Bana inanan kullarım çok azdır.'' diyor. Devamlı azlıktan bahsediyoruz. Ve insanların çoğu bunu bilmez diyor. Çoğu bilmez, az bilmez. Devamlı inanan, hakta olan bir azlığa işaret ediyor. Doğru, ee, Pakistan'da Hanefiler vardır. Şia da var. Bizim namaz kıldığımız gibi kılanlar da var. Benim hocalarımdan birisi Pakistanlıydı. Yani bana böyle öğretenlerden birisi Pakistanlı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 Kendi yaptığını da bir Birilerine sorarsan bu Türkiye tavuk bittirme gibi olur. Ama, ama bak şimdi şöyle yaparsın en güzeli. Sen gidersin, kendi yaptığını bir sorgularsın. Ee, bizimkini de böyle veya böyle gibi sözde bir tatil başlarsa, bizi veyahut buradan birisini götürebilirsin. Bunun doğruyu öğrenmen gerekiyor. Tabi ben buralarda olduğum bir zamanda zor yani bu. Göstür, bu. Yani içindeki... O kitapta birilerini tanıtmaya çalışmıyorduk. <gülüyor> <Efendim, de? gülüyor> Peygamberin ne yani var? Ne Ya da Yazan benim benim Ya da benim. Ve ben bütün onun içindeki yükümlülüğü alıyorum. Ve istediğiniz, arz <gülüyor> ettiğiniz birisiyle <gülüyor> konuşabilirim. Ama ben orada kendimi tanıtmaya çalışmadım. Evet. Gayet de bu değildi. Yani yazan i̇şte adam abi, bilinsin. Şey, Posta kutusu e da var. E e i̇cabında arkadaş vasıtlık ile ayhan vasıtasıyla. Kimin yazdığını da bulabilirdin. Sen biliyordun değil mi o kitabın içinden? Yani, biliyordun. E bulabilir. Onları masıtasıyla yedin. Yani yazan kayıp değildir. Değil de. Yazan adam değildir. Hayır yani. Önlecek miskinler. Ben Antalya'lıyorum. E Çeviri. Antalya. Evet, Alıştığa gelmiş bir şey var yani. kitap var <gülüyor> Aslında bizde çok kötü bir yapılanma var bu yönde. Birisi isim yapıyor, ondan sonra tutuyor, istediğini yazıyor, beş bin adetlik o baskı bir ayın içinde bitiyor. İsim satılıyor, muhteviyat değil. Ve biz o kitapta muhteviyata bakılması isteriz. Yani biz bugüne kadar kitap sardık mesela bir Orhan Kemal yahut da bir Yaşar Kemal, Kemal yazıyor kitabının içinde veyahut da arkasında herhangi bir yerinde bir dokuz, bir sürü şu Taksiyeli budur, bahar Evet, gençler yaptığını yazmış diyor mu hafifesini diyerek de yani bunda da öyle bir şey olmayanca en azından bir gidip yürüyüm diyerek merak koyalım mesela merak onu gidelim ben ki Açıklı görüşler, en azından namaz içerisindeki görüşler tarif öncesinden bu yanda gelen görüşler derin defensizliğinden mi kabul Hı. alıyor yoksa belli e, kabul etmeyişler mi? Hani, mesela çok azik ettiğimiz meslek durumda arasında bunlar olay olarak sözlü olmadan veyahut yazılır nefis olmadan tatbik niyetle doğrulara aktarmaktan tatbik ettiğini söylediği sözü kurmayınca sağlamayı yapamıyorsunuz. Ondaki ziyadelik ve muhsanlıkları fark edemiyor. O da namazın pastasındığı, orucun pastasın haram olduğu, kadının kapanması gerektiğine dair ondan başkasına güvenmemek gerektiğini anlattı. ama şu an Yahudi ve Hristiyanlık'ta bu ibadetlerin bir tanesiyle ameller geldiğinde yani ziyadelik ve noksanlığa uğrayarak tarif edilerek geldiğinde bizde yazılı kaydı olmasına rağmen imkansızlık mazur görülen bu taraftı herkes ulaşabildiği delile sahip olmuştur hasreten mezhep taassun ki bu da tahrifin başka bir yöntemi Bizim ümmetimizdeki vuku ee, asla bakmadan, hiç sağlamasını yapmadan senden nakledilen su ameli babadan dededen eveden yapar yapa. Ama herkes bir şeyler alarak bir şeyler katarak bunu yapmış. Hiç ibadet olmayacak şeyler, ibadet olarak gündemde şu an ibadet olan şeyler de gündemden çıkmış. Çok basit. E, bunu en kötü şekliyle herhalde misallendirmek gerekir, gerekirse birisi affedersin kerhaneye gider çıkar hamam sorar neden cünüp gezme çok günahmış e, bizdeki bu yıpranma bundan kaynaklanmış mezhep taaslutluğundan bu da tabi bir yönden dini tahrif mekanizmasını işletmek içindir hasreten arkadaşlar, büyük hoca bildiğin birisine git or dedim Bunda benim bir kastım var. Umuman Türk toplumunun yapısını ben tanıyorum Türkiye'yi. Bir Türkiye'yi değil, bu yapıda olan bir Arap da Şu ana kadar namaz dediğimiz günde beş kere eda ettiğimiz bu ibadeti acaba neyi doğru, neresi değil bir sağlamasını yapma ihtiyacı duydu mu? Kaç asırdır buna bakılmadı. Hanifi mezhebinde namazı anlatan bir tek kitap yok. Bundan sonra siz bu toplumda namazın yıpranmadan, tarife uğramadan, bir şeyler ziyadeleştirilmeden doğru dürüst nakledildiğini nasıl düşünürsünüz? Ve bu yıpranma bundan kaynaklanıyor. Hanefi mezhebinin şu namaz dediğimiz ibadette kitap ve sünnette 23 yerde ters düşmüşlüğü vardır. Bırak kitap ve sünnete bunun bir hayrisinde de kendi mezhep imamına ters düşmüşlüğü vardır. Siz şu an, hanefi mezhebindenim diyen birisinin Ebu Hanife rahimahullah'a en kötü olan akidede, ben sana yüzde yetmiş ters düşüyor desem ne dersin? Harun diyen adamın Ebu Hanife'ye, umuma dinini bilen birisine. Hangi mezhepteydin sen önce? Akidede, itikatte. <gülüyor> Mahturiydi bak şimdi. Kim mahturiydi? Kim bu adam? İmam Azam'ın hocasıydı. Bak. İmam Azam'dan önce mi yaşamış? Hocasıysa. Ee, Başka? Başka? Mahturiydi dedim diyen var mı? Bak şimdi. Ve bu amcayı çok görmeyeceğim. Hocayı değil. Avrupa'ya seçilerek gelmiş adamdan bile aynı lafları duydum ben. İmam Maturidi Hicri 340'ta yaşamış birisi. Ebu Hanife rahimeullah Hicri 150'de ölmüş. Daha sonra. 190 sene mi yapıyor? 150 sene 150 150 190 sene yapar. 340'ta yaşama. 333'te Ha. Hı. 190 sene gibi bir zaman farkı var. Peki neden amelde İmam-ı Azam'ın mezhebindenim diyordu, akide de mahturuydu? Ebu Hanife neden akide de imam değil? Akidesi bozuk muydu? Ne göre bozuk, bak şimdi. Evet, Ebu Hanife ehl sünnetse onlar ehl sünnet değil. Onlar kastediyorum. Onlar ehli sünnetse Ebu Hanife sünnet değil. Ben rahatsız oldum, herhalde otursam daha rahat edeceğim. E, anlatabildim değil mi? Kastı bana. Bu adamlar akidede maturididir. Ehl-i sünnet değil. Ama Ebu Hanife Rahimallah ehl-i sünnet de akideder. Bu adamlar akidede bile mezhep imamımız dedikleri adama ters düşüyorlar. E, o zaman buraya geçelim. Daha gelenler de var. Geniş ol. Önemi yapalım. Buraya geçsem manada. Geçelim. Gel. Şunu kapatın hemen. Hadi biz alalım.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 bu Peki, o, o, o. Ebu Hanife hangi akide üzereydi? E ehli i sünnetti. E biz de ehli sünnetiz. Biz Ebu Hanife'nin ehli sünnet akidesinde olduğunu kabul ediyoruz. Ve biz Ebu Hanife'nin akidesiyle aynı akide üzereyiz. Ama bu adamlar Ebu Hanife Rahimeullah'la aynı akide üzere değillerdir. Bunu biz ispat ederiz. Düşün, Ebu Hanife la'n la bu insanlar arasında akidede bile korkunç bir fark var. Tek misalle diyebilirim. Ebu Hanife'nin tamam mı? Bir meselede bunlara kafir dediği, bunların da ona kafir dedikleri vardır. Yani İmam Maturidi'ye göre bir meselede o tip akideye sahip olmak küfürdür. Ebu Hanife'ye göre onu öyle söylemek küfürdür. Bunu Kayseri'de en kabadayı hoca dediğiniz birisiyle rahatlıkla konuşabiliriz. Ve ben salı gününe akşamına kadar da buradayım. Allah ne yer, ne göklerdir haşa, ne yerdenir. Nerede <gülüyor> yer anarsan oradan, şimdi e, mekandan neyse. Bu <gülüyor> kere bizi e, iş yeme sokuyor. <gülüyor> Ebu Hanife en adından kendini nispet edilen fukh Ekber diye bir kitap vardır. Fukh-ı Ekber, Akide'ye dair yazılmış bir kitaptır. Bakın, Ebu Hanife'nin Akide'ye dair yazdığı bir kitap vardır, nispet edilenin adından, Fukh'a dair yok Fıkkıl Ekber deyişi zaten büyük fıkıh. Akideye ait olmasındandır o. Ha, Ebu Hanife Rahimullah o, o kitapta bizim akidemiz Ehl-i Sünnet akidesi üzeredir. İmam-ı denilen hanefi bir alim vardır. bakın. Akidet i Tehaviye diye bir akide kitabı yazmıştır. Bu kitabı İmam Maturi diye reddi olarak yazmıştır. Ve kitabın başında da der ki bu ki bu akide Ehl-i Sünnetin ve Ebu Hanife'nin akidesidir der adam ebanifennakidesilere değildir. Nereden kaynaklanıyor? İnandıkların, yaşadıklarının hiç sağlamasını yapmaya ihtiyacı duymadıklarındandır. Bakın, Hendek kalbinde Allah Resulü düşmanı şehrin dışında karşıla karşılamaya karar verir. Bunu anlatınca etrafındaki insanlara Selman-ı Faresi der ki, ey Allah'ın Resulü, bu senin düşüncen mi? Görüşün mü? Yoksa vahiy mi der? Soru sorduğu kim? Allah Resulü. Düşünebiliyor musun? Bu vahiy mi? Senin görüşün mü diyor. Benim görüşüm diyor. O zaman biz bu durumlarda böyle yapardık. Bulunduğumuz yerde kalır. Etrafa hendek kazar. Düşmanın hücumunu beklerdik diyor. Ve Allah Resulü aynen Selman'ın görüşünü kabul ediyor. Selman'a soru sorduğunda vahimi mi senin görüşün mü dediğinde vahiy deseydi Selman ne yapacaktı? Ama benim görüşüm deyince biz de böyle yapardık diyor. Çünkü bu bir harp sanatıdır. Anlatabildim mi? Allah Resulü ne bile bunu görüşünle mi, vahilen mi yapıyorsun ey Allah'ın Resulü diye soru sorula biliniyorsa Bismillahirrahmanirrahim <gülüyor> Hocam hiç şimdiye kadar çıktı mı içinizden bir tane, gördünüz mü bu toplumda, hoca kürsüden bir şey anlatıp da, hocam bunu neye göre anlatıyorsun dediğini duydunuz mu? Ya o kendi akidesinde bir tereddüt etmiştir, ne de o anlattığından, sanki her şey gül ve güllistanlık, akidelerinde hiç yok, tas tamam düzgün, çok korkunç bir hesap çıkıyor. Akideleri düzgünse bu, adam, bu adamların, neden bizde küfür hakim, hesap böyle yapılır. Bak Allah ne diyor, sizden, salih ameller, yani sizden iman edip, salih amel işleyenlere, salih amelden maksat şirksizdir, imanına şirk giydirmemeyi kastediyorum, yani, iman edip salih ameller işleyenlere, Aynen geçmiştekileri yeryüzünün halifesi kıldığımız gibi onları da yeryüzünün halifesi kılmayı vaat ettik diyor. temek temekkün ettirip korkunuzu emniyete tebdil edeceğiz ve bana da hiçbir şey ortak koşmayacak. Allah buraya bir şart koşmuş. İman edip salih amel işleyenlere neyi vaat etmiş? Yeryüzünün hakimiyetini. Türkiye'nin mi? yüzünün hakimiyeti vaat edilmiş. Hala akidemizde hiçbir arıza yok dedikleri halde <gülüyor> oradaki hakimiyet küfürse küfrün ise burada iki taraftan birisini batıllıkla nitam etmek gerekir. Ya Allah'a haşa verdiği vaatte ya da bu insanlara akidelerinde itametmek etmek gerekir. Akideleri düzgünse bunların Allah vaadini mi yerine getirmedi haşa? Düşünebilir miyiz? Ya da Allah'ın vaadi batıl demek gerekiyor. Kimi itham etmek daha evladır? Haktır. Demek ki bunların hakikası daha var. Ki daha hala küfür hatı. Hakkın hakimiyeti kuvvetle, mallan, mülkle değildir. Bunu anlamak gerekir. Araplar, iman eden Araplar baldırı çıplak, doğru dürüst giyecekleri yok, günlük istihkakları, yiyecekleri, içecekleri yok, bir hurma tanesini danesi, akşama kadar emmekle zorunlu, ellerinde silahları yok, ayaklarında ayakkabıları yok, binekleri yok. İslam'ı nerelere kadar yaymış bu insanlar? O zamanın İran'ı, Rusya'sıydı, zamanımızın. O zamanın Rumları da zamanımızın Amerikası'ydı. Farsların korkun silahları vardı. Bir fil ne demek biliyor musun sen o zaman? Kaç tane tanka beder? <gülüyor> Onları bile İkrime gitti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Sa'd bin Abi Vakkas'ın kumandasında İran'a hücum elini verdiği zaman İkrime elçi olarak gider. Rüstem karşılar İkrime elinde mızrak yoldan geçtiği halıları, yastıkları yastıkları batıra batıra gelir. Rüstem'in karşısında ayağında ayakkabı yok. Çıplak. Elinde de doğru dürüst bir kalkan silahı yok. İkrim'in karşısında şey Rüstem'in karşısında vakarlı bir şekilde duruyor. Rüstem diyor ki sizi buralara kadar açılıp getirmiş herhalde. Bunlara biraz yiyecek verin de gitsin diyorlar. Diyor. O da diyor ki vallahi biz ne bunun ne de bir başka şey için geldik bunun için de bir başka şey için Allah Resulü bize Fars'ın beyaz altınlarının ayaklarımızın altında ezileceğini haber verdi. Biz buraları fethetmeye geldik. Ya İslam'a girer kurtulursunuz, ya cizze verir size sataşmayız, koruruz veyahutta da kafanızı vurma Bu söyleten ne? Hangi silah? Hangi güç? Hangi kuvvetti? Bunu söyleten onların imanlarıydı. Öyle mi? E, hakkın galip olması için kuvvet önemli değil. Adet hiç önemli değil. Allah'a güvenmek senin kalbine vakar korken Allah senin imanınla ne yapar? Kafirlerin de kalbine korku kork. Hangi kafir bizden korkuyor? Neden? Çünkü Allah.